Dördüncü veci evvelki ayet, kıyamette esbab ve vesaitin ortadan kalkması ile insanın mercii yalnız cenabı hakka münhasır kalacağına işaret etmiştir. Bu ayet ise dünyada da insanın merci hakikisi cenabı Hakka münhasır olduğunu söylüyor. Zira esbab ve vesaitin arkasında kudretin şuağı görünür, tesir onundur, esbab ise perdedir. Beşinci veci, evvelki ayet, Saadet ebediye işarettir. Bu ayet de saadet ebediyenin insana verilmesini iktiza eden ve sebep olan Cenab-ı Hak'tan sebkat etmiş fazlu inama işarettir ki kendisine arzın müştemilatı ihsan edilmiş insanın elbette saadet ebediye liyakati vardır. mesteve ile sema'i Bunun mahkabli ciheti irtibatı dörttür. Birinci cihet arz ve sema Tev'em yani ikizdirler. Birbirinden ayrılmazlar. Zikirde, fikirde daima beraber dolaşıyorlar. Bu cümleden evvelki cümlede arz zikredildiği gibi, bu cümlede de sema zikredilmiştir. İkinci cihet, beşerin arzdan istifadesini ikmal ve itmam eden, ancak semavatın tanzimidir. Üçüncü cihet, evvelki ayet, ihsan ve fazl delillerine işaret etmiştir. Bu ayet de kudret ve azamete işaret ediyor. Dördüncü cihet, bu cümle, beşerin istifadesi yalnız arza münhasır olmadığına, semâ dahi onun istifadesine teshir edildiğine işarettir. فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ Bu cümlenin ile irtibatı üç çeşittir. 1- Kün ile feyekûn arasındaki irtibat gibidir. Nasıl ki, memurun husûlü kün emrine bağlıdır, Semavatın tesviyesi de, istiva'ya bağlıdır. 2- Kudretin taalluku ile iradenin taalluku arasındaki irtibat gibidir. Yani, istiva iradenin taallukuna, tesviye de kudretin taallukuna benzer bir irtibattır. 3- Netice ile mukaddeme arasında bulunan irtibat gibidir. Çünkü semavatın tesviyesi, mukaddemesi olan istivaya tereddüb eder şey inin Alim. Bu cümle makabli ile iki vecihle ile merbuttur. Birinci vecih, bu cümledeki ilmi külllli, semavatın tanzim ve tesviyesine delil olduğu gibi tanzim ve tesviyenin vücudu da ilmi küllliğininin vücuduna delildir. İkinci vecih ise, evvelki cümle kâmileye, bu cümle ise külli ve şumullü ilme delalet eder. Cümlelerin nüktelerini beyan edeceğiz huve lezî ilâ âhir bu cümle mahkabli ile bağlı değildir ancak müstenife olup beş sual ile cevaplarına işarettir ki bundan önce beyan edildiğinden tekrarına lüzum yoktur hu <huvalladî> huve mübtedadır ellezî sılası ile beraber haberdir bu cümlede mübteda ile haberin tarifleri tevhide işaret olduğu gibi hasra da delalet eder yani müstemilât-ı arziyenin halkı Cenab-ı Hakk'a münhasır olduğu gibi, Hâlık'ı da yalnız Cenab-ı Hak'tır. Bu hasr, ve İleyhi تُرْجَعُونَ cümlesinde, İleyhinin takdimiyle hasıl olan hasra delildir. Yani müştemilat-ı arziyenin halkı, Cenab-ı Hakk'a münhasır olduğu için, kıyamette merciyette de Cenab-ı Hakk'a münhasırdır. اَلَّدِهِ ile beraber haberdir. Haberin aslı ve müstehakkı, nekre olmaktır burada marife olarak gelmesi, hükmün zahir ve malum olduğuna işarettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın müstemilata arziyenin haliki olduğu malum ve zahirdir. Menfaat için kullanılan lekümdeki lam, eşyanın hilkaten mübah, helal, menfaatli olarak yaratılıp, bazı arızalardan dolayı haram olmuş olduklarına işarettir. Mesela ağyarın malı, ismet-i için haram olmuştur. İnsanın eti hürmet ve keramet için, zehir zarar için, laşe eti necaset için haram olmuşlardır. Ve keza her bir şeyde bir faide, bir menfaat olduğuna remzdir. Ve keza beşer için her şeyde bir menfaati bulunduğuna remzdir. Evet, hangi şey olursa olsun beşere bir cihetten bir istifadeyi temin eder. Velev ibret almak için olsun. Ve keza arzın karnında istikbal insanlarını intizar eden pek çok rahmetin hazine ve definelerinin bulunduğuna remzdir. Lekum car ve mecrurunun ma fil ardı üzerine takdimi beşere ait istifadelerin her gayeden evvel ve evlâ olduğuna işarettir. Umumu ifade eden ma her şeyde menfaatleri aramaya insanları tergip ve teşvik içindir. Fil ardı'daki fi'nin alaya tercihi en çok menfaatlerin arzın karnında olduğuna ve arzın karnındaki eşyanın taharrisine insanları teşcih ettiğine işarettir. Ve keza, arzın içindeki maden ve maddelerin istifade-i beşer için yaratılışı, arzın içinde henüz keşfedilemeyen anaasır ve maddelerden, tekalifi hayatın zahmetlerinden, müstakbelin insanlarını kurtaracak bazı gıdayî vesaire maddelerin vücudu, mümkün olduğuna delalet eder. Cemî'an arzdaki bazı eşyanın abes ve faydasız olduklarına ait evhamı defetmek içindir. Thümme-stevâdaki thümme, arzın ile semavatın tesviyesi arasındaki Cenab-ı Hakk'ın ef'al ve şuunatının silsilesine işarettir. Ve keza, beşere menfaat hususunda, semavatın tesviyesi arzın hilkatinden, rütbece uzak olduğuna delalet eder. İcaz ve ihtisar için, erade en yusevvî yerinde, İsteva denilmiştir. İsteva kelimesinin istimali burada mecazdır. Yani hedefe kastını hasredip sağa sola bakmayanlar gibi semavatın tesviyesini irade etmiştir. İle semaî bu semadan maksat semavatın maddesi olan buhardır. Tesevvahu'n ne'deki fa tefriyi ifade ettiğine nazaran tesviyenin istivaya bağlanması feyekun'un kün emrine veya kudretin taalluku iradenin taallukuna veya kazanın kadere olan terettüplerine benziyor ve takibi ifade ettiğine göre mukadder bazı fiillere imadır. Takdiri kelam nevvaha ve nazamaha ve dabbera'l-amra baynaha fesabahunna'a ahirden ibarettir. Yani nebilere ayırdı, tanzim etti, aralarında lazım gelen emirleri, tedbirleri yaptı sonra yedi tabakaya tesviye etti. Sevvâ, yani muntazam, müstevî, envâ-ı eczalara olarak yarattı. Hunne, bu zamirin cem'i, semavat olacak maddenin nebîlere münkasım olduğuna işarettir. Seb'a tabiri, semavat tabakalarının kesretine işarettir ve bu tabakaların teşekkülât arziyenin, edvar ı ile sıfat-ı seb'aya münasebettar olduğuna imadır. Semavat bu semaların bir kısmı seyyarat balıklarına denizdir. Bir kısmı da sabit yıldızlara mezraadır. Bir kısmı da sema çiçekleri hükmünde olan derari yıldızlara bahçe ve bostandır. Vahuve bikulli in alim. Bu vav atf içindir. Halbuki burada atfın tarafeini arasında münasebet yoktur. Öyleyse bu münasebeti bulmak için takdire ihtiyaç vardır. Şöyle ki Vahu ala kulli şeyin kadir. Öyleyse bu büyük ecramın halıki odur. Vahve bi külli şeyin alim. Öyleyse o ecramdaki sanatı tanzim, tahkim eden odur. İlsakı ifade eden bi kelimesindeki ba ilmin, malumdan infikak ve infisalinin mümkün olmadığına işarettir. Külli tamimi ifade eden bir edattır. Burada ifade ettiği tamimden hiçbir şeyin, hiçbir ferdin tahsisi. Ve daire şumulünden ihraci yoktur. Bu itibarla, mamin amin illa vakat hussemin hul bado olan kaide-i külliyeyi tahsis ediyor. Çünkü kendisi bu kaidenin şumulünden hariç kalmıştır. Şeyin, bu kelime vacip, mümkün, mümtenia şamildir. Alimun, yani zatı ile ilim arasında zaruri, lüzûmî bir sübut vardır.